Merhaba. Akıllı dost, müşteri hizmetlerini aradığınız için teşekkürler. Şu an sıradaki 487. müşterimizsiniz. Tahmini bekleme süremiz 5 dakika. Gazetesi sabahları yoğunluktan da odayı bekleme süresi artmaktadır. Bunun için özürlerimizi sunarız. Beklerken size bir nanoteknoloji harikası olan akıllı dostu anlatalım. Akıllı dost, tüm işlerinizde yardımcı olmak üzere tasarlanmış olan bir yardımcı beyin uygulamasıdır. Beyninize yerleştirilen bir nanoçip sayesinde beyninizle birlikte çalışır ve size ihtiyacınız olan hemen her konuyla ilgili daha iyi kararlar almanızı sağlayan tavsiyeler sunar ve birçok işlemi çevrimiçi içi olarak sizin adınıza yapar. Birkaç örnek verelim. Bir ev mi almak istiyorsunuz? Akıllı dost sizin için ev almayı düşündüğünüz bölgeyi araştırır ve düşündüğünüz kriterler dahilinde size en iyi seçenekleri sunar. Seçtiğiniz ev için en uygun kredi seçeneklerini araştırır ve bankanızda yapılacak o uzun kredi işlemlerini halleder. Sigorta şirketleri arasından en uygun olanı bularak evinizin sigorta işlemlerini yapar. İnternet elektrik ve su gibi hizmetlerin açılışları için başvuruları yapar ve sizin yerinize tüm süreci yönetir. Evinizin konumuna ve inşaat stiline göre mobilyaları seçer ve sanal olarak evinizi donatarak size 3 boyutlu sunumlar hazırlar. Beğendiğiniz mobilyaları satınadır ve yapılan tüm işlemleri size raporlar. Siz evinizi seçin yeter. Akıllı dost sizin için onu aynı gün oturmaya hazır hale getirir. Ya da bir iş mi kurmak istiyorsunuz? Akıllı Dost sizin için sektörü araştırarak rakiplerinizi ve onların stratejilerini analiz eder ve size kapsamlı bir iş planı sunar. İşe başlamaya karar verdiğinizde tüm şirket kuruluş işlemlerini sizin için halleder. İnsan kaynakları şirketleriyle entegre olarak sizin için en iyi çalışanları işe alır. Gerekli hammadde ürün ve makineleri sipariş ederek üretim hattınızı oluşturur. Hatta sizin için doğru müşterilerle iletişime geçerek ürününüzü daha imalat aşamasındayken satar. Akıllıca değil mi? Yılbaşı için bir tatil planlıyorsunuz diyelim. Siz gideceğiniz yeri seçin yeter. Akıllı dost sizin için en iyi oteli bulur. Uçak biletlerinizi ve diğer tüm ulaşım işlerinizi halleder. Böylece size Sadece tatilinizin keyfini çıkartmak kalır. Akıllı dostunuzda olasılıklar gerçekten sonsuz. Akıllı dost sizin için ödevinizi yapar, evlilik töreninizi organize eder, kedinizin biten mamasını sipariş eder, kuaför randevunuzu ayarlar, alışveriş fırsatlarını takip eder ve aklınıza gelecek her şeyi çözer. Siz keyfinize bakın. Akıllı dost sizin için düşünür. Merhaba, Akıllı Dost Müşteri Hizmetleri. Ben Ahmet. Nasıl yardımcı olabilirim Cemil Bey? Merhaba Ahmet Bey. Uyandığımdan beri Akıllı Dostuma erişemiyorum. Sabah market alışverişim gelmedi. Kahvaltı bile yapamadım. Her şey birbirine girdi. Ayrıca bankam ve hesaplarımın bloke edildiğiyle ilgili bana SMS atıyor. SMS yahu? Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Tabi erişimim olmadığı için bankaya da ulaşamıyorum. Herhalde bir hata var ama şimdi de kalkıp şubeye gitmem gerekecek. Cemil Bey durumu anlıyorum. Yardımcı olmaya çalışacağım. Akıllı dost hesabınıza eriştim. Hareketlerinizi kontrol ediyorum. Biraz bekleteceğim. Tabi tabi bekliyorum. Evet gördüğüm kadarıyla her şey yolunda. Nasıl yolunda ya ben hesaba erişemiyorum ki. Erişememeniz çok normal çünkü banka hesabınızda hiç paranız kalmamış ve sonraki dönemde ödemelerinizi yapamayacağınız için akıllı dost risk hesaplaması yaparak hesabınızı askıya almış. Ne demek hesabımda para kalmamış? Daha şirketi yeni kurdum ben. Üstelik çok karda bir sektördeyim. Hatta akıllı dost ürettiğim malı satacağım müşterilerim bile bulmuştu. Şu an oradan ödeme gelmiş ve hesabımda haydi yüksek bir para olması lazım. Cemil Bey, dün aynı sektöre bir başka firma daha girmiş ve iflas etmişsiniz. Tüm müşterileriniz sizinle olan anlaşmalarını iptal ederek diğer firmayla anlaşmış. Akıllı dost bu durumda şirketinizin iflas etme olasılığını %100 olarak hesaplamış ve maliyeye iflasınızı bildirmiş. Bankanız bu yüzden tüm tesislerinize ve paranıza haciz koymuş. Bu arada hiç paranız kalmadığı için akıllı dost hesabınızı askıya almış ve bağlantınızı kesmiş. Yani olan biten, bundan ibaret ve ortada bir sorun görünmüyor. Ne demek sorun yok? Siz az önce akıllı dostun beni iflas ettirdiğini söylemediniz mi? Hayır, sizi akıllı dostunuz değil, rakip firma iflas ettirmiş efendim. E sonuçta bütün işi yapan akıllı dostu ama ben iflas ettim. E, yani her işte bir risk vardır. Akıllı dost size bir risk analizi sunmuş. Lanet olası bana %99 başarılı olacağımı söylemişti. Aslına bakarsanız %1 de bir ihtimaldir ve gerçekleşebilir. Bu arada rakip şirketin sahibi rakip savar eklentisini de kullanıyormuş. İşinizi kurmadan önce ilgili eklentilerimizi satın almalıydınız. Bunlar size akıllı dostun sunduğu raporda belirtilmiş. Lanet olsun size de eklentinize de. Kafamı açıp bir taktırdığım aklıma edeyim. ''Bitirdiniz lan beni şerefsizler. E Cemil Bey, hakaret etmeye devam ederseniz görüşmeyi sonlandırmak zorunda kalacağım. Lütfen sakin olmaya çalışın. Nasıl sakin olayım lan nasıl? Hayatım kaydı sizin çipiniz yüzünden. Bütün paramı bu işe yatırdım ben. Siz beni bitirdiniz ben de sizi bitireceğim. Göreceksiniz lan adi herifler sizi. E Cemil Bey, hakaretleriniz ve tehditleriniz yüzünden görüşmeyi sonlandırıyorum. Ayrıca anında hukuk uygulamamız size bu konuyla ilgili hakaret davası açmış bulunuyor. Ses kaydınız mahkemeye delil olarak sunulacaktır. Bu arada aslında bu bilgiyi vermek zorunda değilim ama banka haciz işlemleri sonucunda tüm mal varlığını satmış. Ancak borcunuzu karşılamaya yeterli gelmediğinden sizin için tutuklama kararı çıkartmış. Akıllı dostunuza erişemediğiniz için tabii ki haberiniz yoktur. Birkaç dakika içinde polis ekipleri sizi bulunduğunuz yerde tutmayacak. İyi günler diliyorum. Size daha iyi bir hizmet verebilmek için lütfen 20 saniyenizi ayırarak müşteri hizmetleri anketimize katılın. Ya da bırakın akıllı dostunuz sizin için bunu da etsin. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler.